dışındaki işlenen diğer günahların karşılığı olan cezasını da yapmış? İşletmiş diyor. Kat kat arttırmış. Yani bu dört ayın zaman bakımından zaman dilim bakımından diğer o aylara olan üstünlüğü daha farklı. Nedir arkadaşlar bu dört ay? Üçü beş beşe diyor Peygamberimiz. Üçü beş beşe birisi ayrı. Zilkade, Zilhicce, Muharrem sonra geliyor. Muharrem Hı -hı. Recep. ve Recep. Recep. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Şu anda geldi. Yani Zilkade, Zilhicce bunlar Hac ayı. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Şu anda biz nereye girdik? Hı -hı. Muharrem ayındayız. Bugün Muharrem kaçı? Hı -hı. Üçü ya da ikisi. Hı -hı. Yeni girdik yani. Bir de hangi ay var? Hı -hı. Recep ayı var. Şimdi tabi bu aylar faziletli ve mübarek diye kendi kafamızdan ibadet şeyleri yapmayacağız. Uydurmayacağız. Çünkü biz bize izin verilen şekli ibadet yapmaktan mükellefiz, ibadet yapmaktan sorumluyuz. Bizler kendi kafamıza göre oruç tutarak, kendi kafamıza göre her güne ait farklı ibadetler yaparak peygamberin önüne ne yapamayız? Geçemeyiz. Çünkü ilk muhatap bu ayetlerin, bu hadislerin Muhatabı olan bu vahyin muhatabı olan ashabı dahi peygamberin bu manada önüne geçmemiş, ondan daha hırsına yatmamışlar. Davranmamışlar. Diyor ki peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazan'dan sonraki en hayırlı oruç Muharrem ayındaki oruçtur. Bakın. Ramazan'dan sonraki en hayırlı oruç Muharrem ayındaki oruçtur. Harf namazlar sonraki en hayırlı namaz da hangi namazdır diyor arkadaşlar? Gece namazı. Gece namazı. Kişi ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Her akşam kişinin virdiği olması. Ne demek virdiği? Yani zikri. Bunların zikrin başına ne geliyor? Geceliğin özellikle namaz. Bir alimden duydum diyor ki benim tanıdığım alimler vardı diyor. Yaz kış diyor 12'de kalkarlardı gece. Yaz kış. Şimdi kışın daha zor. 12'de kalkan adam 6'ya kadar. Namaz kılardı diyor. 6 saat. Yazın daha az. 4, 4 saat. Tabi biz bu kadar gücümüz yetmez. Bizim yapacağımız ne olabilir? Sabah bugün imsak kaçta? 5.48 değil mi? 5.20 geçe kalk. Abdestini al. 2 rekat ne yap? ne diyorlar ki, Seleften böyle rivayetler var. Böyle biz önce ne yaptık? Nefsimizle mücadele ettik. Nefsimizi zorladık biraz bir süre. Gezi namazı kıl kılmaya, oruç tutmaya. Sonra belli bir süre sonra bu oldu diyor. Bu bizim için diyor hoş oldu. Nefsimizin hoşuna gitmeye başladı. Güzel yaşam biçimi, yaşam biçimi oldu. Tat almaya başladı. Şimdi saati kuralsın ya zorlasın fren. 3 gün, 5 gün, 15 gün sonra bırakmışın. Artık gece kalkıp namaz kılmanın lezzetini nefis alıştığından itibaren ondan tad alırsın. Oruç tutma, oruç tutmanın tadını alırsın. Oruçtan tadını alırsın. İşte Peygamber Vesselam diyor ki. Ramazandan sonraki en hayırlı oruç nedir? Muharrem orucu. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı biz biliyoruz ki Ramazandan sonra en çok oruç tuttuğu ay hangisi? Şaban. Nasıl anlıyoruz bu hadisleri? Diyoruz ki, alimler diyor ki, Şaban ayı fiili olarak Peygamberimizin oruç tuttuğu ay Şaban orucu mukayyet bir oruç. Çünkü Peygamber onu fiiliyle yaptı, için belli bir oruç. İnsan tutabildiği kadar çok tutsun. Muharrem orucu da arkadaşlar belli bir oruç yok. Sadece içinde belli oruç olan hangi oruç? Aşırı orucu 9-10 ya da 9-10-11 ya da 10-11 3 gün ya da 2 gün ya da tek gün. Onun dışındaki günlerdeki oruç mukayyet belli bir oruç değil. İstediğin günde ne yaparsın? Tutarsın. Bu bakımlar Ramazan'dan sonraki en hayırlı oruç. Evet. Ama mukayyet belirli oruç olarak ne yapıyorsun? Peygamberimiz ne yapıyor? Şaban'ı çokça tuttuğu için sen de Şaban'ı ne yaparsın? Çokça çok tut Hatta tamına yakın tutabiliyorsan bile Şaban'ı 25 gün, 26 gün ne yaparsın? tutarsın. Ama Muharrem'in belli bir sınırlaması yok. İstediğin kadar tutarsın. İstediğin gibi günleri seçersin. Diyor ki İbn-i Abbas radıyallahu anh anhuma Ma râitun nebi sallallahu aleyhi ve sellem يَتَحَرَّ سُيَامَ يَوْمٍ فَضْلَهُ عَلٰى غَيْرِهِ اِلَّا هَذَا الْيَوْمِ Peygamber aleyhissalatü vesselamın bugünün dışında yani aşure gününün dışında Ramazandan sonra tabi orucunu tutmayı arzuladığı, orucunu tutmak için takip ettiği başka bir gün daha bilmiyorum diyor aşure orucunu ve bu aydan başka yani Ramazan ayından başka diyor yani Peygamberimiz Ramazan ayı ve aşure gününün orucunu özellikle ne varmış takip edermiş, tutarmış hatta bir rivayet var diyor ki Bugünü tam denk getirebilmek için, Muharrem'in 10'unu denk getirebilmek için nasıl nasıl tutma istermiş azlarmış 9, 10, 11. Onun için en garantisi ne arkadaşlar? Ashura orucu Çünkü Ashura orucunun şöyle bir fazileti var. Alay Salatu en kafser sana allati. Ma'diye, ma'da. Cevat diyecek. Allati kablehu. <gülüyor> Allah'tan umuyorum ki bu oruçla Aşure oruğuyla geçmiş senemin günahını ne yaptın? Affet. Yani Aşure orucuyla. Tabii Peygamber aleyhisselatü vesselam Medine'ye geliyor. Yahudiler oruç tutuyor. Soruyor ne Niye bu ne bugün? Diyor ki bugünle diyor Allah Musa'yı Firavun'dan ne yaptı? Kurtardı. Ha o zaman diyor biz Musa'ya sizden daha alayekiz. O zaman biz de diyor ne yapacağız? Oruç tutacağız. Başlıyor oruç tutma ve evet çocuk herkese oruç ne yapıyor? Duruyor. Sahabeler diyor ki bizler diyor çocuklarımıza dahi bugün ne alardık? Oruç tutturduk. Ağızlarına diyor pamuk falan verdik, böyle şey verdik, oyuncak verdik. Oralanmaları için, emzik verirdik o manada. İftara kadar ne yapsınlar? Sıcaklığı dayansınlar. Hatta Aleyhisselatü Vesselam haline diyor ki aşura orucu, Ramazan orucu farz kılınmadan önce farzdı. Aşure orucu, o 10. gün farzdı. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o gün... Oruç tutulması gerektiğini bilmeyen hatta yemek yiyen insanlara dahi akşama kadar ne yaptırıyor? O andan itibaren öğlen mesela 12 öğlen bir diyelim ki sizden birisinin haberi yoktu. Sabah kahvaltısını yaptı. İlyas Hoca ile konuşurken veya Korkut ile konuşurken dedi ki ya Korkut dedi ki bugün aşure. Ha, o andan itibaren orucun ne yapabiliyorsunuz? Tuta Tabii bu Farsken böyle uygulanıyordu Tamam. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Abbas'ı veriyor ki Şahet diyor, seneye yaşarsam, peygamber diyor, şahet seneye yaşarsam, yani peygamber bakın geleceği bilmiyor yani. Gelecek sene öleceğini bilmiyor. Ama bugün bizim Türkiye'deki evliyalar, evliya diye bilinen adamların çoğu ne yapıyor? Gaybı bile. <gülüyor> Biliyor yani. böyle diyor. Ama insanların en şereflisi zaman peygamber Aleyhisselam, Şahet seneye yaşarsam, şahet yaşarsam, dokuzla onu tutup beraber tutacağım diyor. Niye? Çünkü Yahudiler ne yapmak istiyor? Muhalefet, Muhalefet etmek istiyor. İnsan bakın peygamber aleyhissalatu vesselam ibadetini daima onlara benzememek istiyor. Şimdi bugün bakın her şeyimizde onlara benzeme ne yapmışız? Benzemiş olmuşuz. Benzer olmuşuz. Oturuşumuz, kalkışımız, giyinişimiz, yüz şeklimiz, ev yaşantımız. Değil mi? Her şeyimiz hemen hemen ne varsa onlarda Müslümanların evinin içine kadar ne olmuş? Girmiş bu yüzden dikkat etmemiz lazım arkadaşlar onlara muhalefet etme yani onlara edeceğin her muhalefet senin hanene yazılır Şeyh Albani Allah rahmet eylesin Adnavutluklu bu çağın yani şu son yüzyılın yetiştirmiş olduğu en büyük hadis alimi vefat etti kendisi Ürdün'de Anavut kendisi yani çok büyük bir alim ona soruyorlar diyorlar, sağ kolumuza mı takalım sol kolumuza mı takalım diyor ki müşriklere ve ehli kitaba muhalefet etmemiz ne olmuş bize emrolunmuş Tabii bu diyor saat, onların saati sol kollarına takmaları onların meşhur olduğu bir şey değil burada muhalefet etme bize ne olmaz düşmez yani çünkü muhalefet edeceğiniz konular ne onlara onları has olan şeylere muhalefet etmeyi ama diyor bize başka bir ikinci şey emrolunmuş o da ne onlara benzememek bu baptan diyor onlara benzememe babından diyor saati sağ kola takmak nedir daha iyidir. Bakın, tıkha bakın, düşünce yok. Ha bugün, bırakın, saat kola takmayı biz, <gülüyor> böyle artık yani evde girsek bile, yani, <gülüyor> ne olmuş? Her şeyimizle, her şeyimizle onlara benzer olmuşuz. O arkadaşlar, aşura günü mübarek bir gün, günü mübarek bir gün, tutabiliyorsak, üç gün peş peşe tutacağız. Dokuz, on, on bir. Üç gün peş peşe tutmakla ilgili rivayet var, ancak rivayet zayıf. Üç gün tutmak. Ancak niye rivayet zayıf olmasına rağmen üç gün diyoruz? İki sebepten veya yani tek sebepten dolayı diyoruz. O da ne arkadaşlar? İşaret Çünkü üç gün tutarsa tam onuncu gününe atmış olursun. <gülüyor> olsun. Niye? Çünkü bazen takvimlerde o hilenin gözükmesi kayma ihtimali olabilir. Tamam mı? O yüzden ne yapabilir? Sen onu tutmuş yani onu tek gün tutsan mesela. Ya ben üç gün tamam diyor Mehmet abi şimdi mesela. Yani. 3 gün ağır gelir. Ben 10. gün tutayım diyor. 10. gün diye taklına bakıyor ama aslında 11. gün veya 9. gün. Tam denk getirebilmek için ne yapması gerekiyor Mehmet abinin? 9, 10, 11. Ama illa da diyorsa ki ya 3 günde ağır gelir 2 gün tutmak istiyorsa hangi günleri tavsiye ederiz onu arkadaşlar? 9, 10. 9, 10. Ama hiç tutamadı. Tek gün tut tutabilir mi? Tutabilir. Yani sadece 10. gününde ne alabilir? tutabilir ama Allah Allah diyor ki Allah'ın hayrına maksaretine cennetine yarışın diyor yani yarışın koşun o bir gün tutuyor sen de iki gün tutacağım ya. üç gün tutacağım inşallah arkadaşlar bu orucu da ne yapalım ihya edelim Muharrem ayını oruçla ihya edelim bu aya ait has özel bir ibadet özel bir zikir özel bir namaz şekli yok kalkıp gece namazı kılabilirsiniz ondan sonra oruç tutun pazartesi perşembe ayın 13-14-15 günleri Kur'an okumayı bilmeyenler bu ayda kur'an okumaya öğrensinler, öğrensinler, bol bol okusunlar. Hatimet etmeyenler hatim etsinler. E, bu şekilde tarih amellerimiz çoğalsın. E, söyleyeceğimiz bunlar. Subhanakallahümme ve zihamdik. Aşkedeun la ilahe illallah. amca. Estağfirullah ve tuğbul Subhanakallahumma Subhanakallahümme ve zihamdik. Allahümme salli ve salli ve zâlib ala abdike ve rasul etkilebine Muhammed ve ala alihine sahib fihi ecma'in.